Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin yani NOAA'nın yayınladığı küresel verilere göre Kuzey Yarımkürede Temmuz sıcaklıkları ay ortalamasının 1,54 derece üzerine çıkarak 142 yılın en yüksek rekorunu kırdı. Temmuz'da Asya'da kayıtlara geçen en sıcak ay yaşandı. Avrupa'da Temmuz sıcaklığı 2018 yılının gerisinde kalarak ikinci oldu. NOAA yöneticisi Rick Spinrad, Temmuz'un genellikle yılın en sıcak ayı olduğunu belirterek ancak bu rekor, iklim değişikliğinin dünyaya soktuğu rahatsız edici ve yıkıcı yolun bir göstergesi olduğunu söyledi. Bu değerlendirmede bulundu ve uyardı. Artvin'de dün geceden beri etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu heyelanlar sonucu 14 köyün yolunun ulaşımına kapandığı açıklandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre merkez ve şafşat'ta 5 Yusufeli'nde 4 olmak üzere toplam 14 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı yolların açılması için programlar devam ediyor, çalışmalar sürüyor. Evet yine bir başka felaket haberi diyebiliriz belki. Devlet su işleri tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyun Gediz Ovası'na verilmesini sağlıyordu. Ne yazık ki Marmara Gölü yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle tamamen kurudu. Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda nesli tehlike altındaki Su kuşlarına ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince de sazan avlanan gölde şu anda sadece gölün kuzey batısında küçük bir alanda yaklaşık 10 cm bir su var. DSE 2. Bölge Müdürü Birol Çınar Anadolu Ajansı muhabirine Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle yok denebilecek kadar az su kaldığını belirtti. Çınar gölün su seviyesinin Düştüğünde ortaya çıkan alanlarda tarım yapanları da tespit ettik. Gera, gerekli ceza işlemler yapıldı. Kaymakamlıklara bildirdik dedi. Bunların kanunların emrettiği maddelere göre yaptırımı uygulandı demiş Çınar. İzmir Büyükşehir Belediyesi de yardım eli uzatmış. göle içme suyu hissesinden 1 milyon metreküp küp salınmasını talep etmiş. Ancak İSÜ Genel Müdürlüğü verdiği yanıtta bu konuda kapsamlı bir teknik çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Çünkü Gördes Barajı'ndan salınacak 1 milyon metreküp su toprak kanallarla tabi dere yatağından 33 kilometre yol katılayarak ancak Marmara Gölü'ne gelecek. E bu arada da tabii ki suya aç topraklar bu suyu emecek. Bir yandan da buharlaşma devam edecek. Dolayısıyla 1 milyon metreküpten acaba ne kadar su Marmara Gölü'ne ulaşabilecek? İzmir'in de içme suyu ihtiyacını göz önünde bulundurarak Bu talebi yeniden değerlendirebilir miyiz demiş anladığımız kadarıyla isso. Tabii bu felaketlerin bir de bedeli var. Dünyanın önde gelen reoşrans şirketlerinden biri 2021 yılının ilk 6 ayında doğal ve insan hatasından kaynaklanan felaketlerin maliyetinin 77 milyar doları bulduğunu açıkladı. Euronius'un aktardığına göre Merkezi Zürih'te bulunan sigortacıları sigortalayan Bu şirket ABD'deki Uri fırtınasıyla Haziran ayında Almanya ve komşularını etkileyen fırtınalar, seller ve bunların nedeniyle oluşan maddi zararlar bu meblağın artmasına neden oldu. Şirket tarafından yazılan açıklamada doğal felaketler 74 milyar dolar, insan kaynaklı felaketler ise 3 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı dendi ama tabii ki doğal felaket dediğimiz bu 74 milyar dolar Yine iklim değişikliği nedeniyle oluyor. Açıklamada Haziran ayından bu yana aşırı sıcaklıklar yüzünden Kaliforniya'da süren orman yangınlarının mali faturasının da büyük olduğu vurgulanırken küresel ısınmanın aşırı sıcaklıkları da beraberinde getirdiği ve iklim koşullarında ciddi anormallikler yaşandığı kaydedildi. Son 10 yılda ilk defa aylık felaketler ortalama 108 milyar dolar kayba neden oldu. Ancak felaketlerin sigorta şirketlerine verdiği kayıpların Bu rakamlardan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. İsviçre'de şirket Türkiye, Yunanistan ve İtalya'daki orman yangınlarının önemli miktarda maddi hasara yol açacağı tahmininde bulundu. Gördük zaten yangınlar, sel felaketleri ülkemizi her bir taraftan vuruyor. Tabii ki bunu önlemenin yolu da iklim değişikliğini önlemek. İklim değişikliğini önlemenin yolu da artık enerji sistemlerimizi tamamen dönüştürmek Bazı adımlar var Türkiye Elektrik İletişim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibariyle 98.263 MW'a yükseldi. Türkiye'nin elektrik üretimi portföyünde önemli yer tutan temiz enerji kaynakları bu kapasitenin yaklaşık 52.000 MW'nı oluşturdu. Tabii buna temiz enerji deyince hidroelektriği de katıyorlar ki bu, bunun sürdürülebilir olduğu anlamına gelmiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Güneş Enerjisi kurulu gücü Temmuz ayı sonu itibariyle 7.325 MW yükselirken bunun 699 MW'nı lisansız santraller, 6.626 MW'nı ise lisanssız santraller teşkil etti. Lisanssızlardaki bu artış önemli zira bu vatandaşın elini taşın altına sokup kendi elektriğini üretmeye başlaması anlamına geliyor.